Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Şimdi biz guslun farzlarını, nerelerde gusül alınması gerektiğini, ve kadınların guslü ile ilgili olarak birkaç özel meseleyi anlattık ve dedik ki gusül etme şekli, guslün sünnetleri, demiştik orada Peygamber nasıl gusül almış aleyhissalâtu vesselâm, guslün sünnetleri odur, o da ileride gelecek. Şimdi onları anlatacağız inşallah. Başlayalım. Cünüplükten gusül etme şekli. Gusülden önce... Önce şunu söyleyeyim, yani gusül etme şeklinde bak birinci madde gusülden önce abdest almak, bir de üçüncü madde ağza burnuna su vermek var ya gusülde bu iki hadis umde hadistir. Yani Meymune hadisiyle Ayşe annemizin hadisleri bunlar umde olan gusül babının direkleri konumundaki hadislerdir. çok hükümlerin neredeyse %90'ı bu iki hadisten çıkarılır. Fıkıhta ondan dolayı bu iki hadisi ezberleseniz güzel olur. Gusülden önce abdest almak. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cerahetten gusül deyince önce ellerini yıkamaktan başlardı. Sonra sağ eliyle vücudundaki ezanın üzerine su döker, sol eliyle de onu yıkardı. Sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra parmaklarını suya batırır, onlarla saç diplerini giderlerdi. Deriyi ıslattığı kanaati hasıl olunca tepesinden üç kere su dökerdi. Sonra da bedeni geri kalan kısımlarını yıkardı. En sonra da ayaklarını yıkardı. Şimdi bu e, hadisi... Şerife göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim gusunu anlatıyor Ayşe annemiz. Yani sürekli Peygamberimizi gören ve en uzun dönem Peygamberimizle beraber kalanlardan bir annemiz olan Ayşe annemiz bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gusunu anlatıyor. Peygamberimiz cenabetten gus dedince aynı gece uykudan kalktığı gibi Aleyhisselatü Vesselam ellerini şeye suya daldırmadan önce ellerini üç defa yıkardı. Çünkü uykudan kalkınca hikmet neydi? Gece insan ellerinin nerede gecelediğini bilmez. Vücudunun hangi bölümlerine dokunduğunu bilmez. Gusül alırken de olabilir ki temas sırasında veya ihtilam sırasında yine kişi ne yapmıştır? Eli e, vücudunun farklı yerlerine değmiştir. Veyahut da eli meniye değmiştir. Veyahut da eli meziye değmiştir. Efdar olan suya bunu değdirmeden ne yapmaktır? Elleri temizlemektir. Daha sonra Peygamberimiz vücuduna isabet eden işte menidir, mezidir, ezayı üzerine sağ eliyle suyu döker, sol eliyle temizlerdi. Hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki bir kaide vardır. Bütün güzel işler sağ elle yapılır, bütün işte e, kötü, eziyet verici şeyleri temizlemek ise ne yapılır? Sol elle yapılır. Hatta ne demiştik? Peygamberimiz ne diyor? İza'ba la ahadukum falay ahuzen nezkerahubiyeminihi, walayestenci biyeminihi, walaytenefesfilina. Sizden biri küçük abdestini yaptığınız zaman kendi aletini sağ eliyle tutmasın. Aynı zamanda sağ eliyle istinca yapmasın diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı ne yapıyor Peygamberimiz? Dikkat edin, sol eliyle sağ eliyle döküyor, sol eliyle eziyet verici yerlerini ne yapıyor? Temizliyor. Sonra saç diplerini Peygamberimiz yıkıyor. Çünkü saçlar Hırın dibine su gitmediği için, bir de o dönemde şimdiki gibi işte duşun altına girip de e, su bütün vücuda ulaşmadığı için e, su bol olmadığından dolayı az su, malzeme çok az. E, ondan dolayı ne yapıyorlardı? Malzeme az olduğundan dolayı. Hatta daha önce söylemiştik Peygamberimiz ne kadar su abdest alıyordu? 2,5 litre, litre falan demiştik değil mi? 2,5 litre gibi bir suyla abdest alıyor. Bir mutla ee, abdest alıyor. Ee, veya dört sahile ile de gusül abdesti alıyordu. Dört sağ ile de gusül abdesti, abdesti alıyordu demiştik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı, su da az olduğundan dolayı vücudunun bazı yerlerine suyun ulaşmasına dikkat ediyor. İşte bunlardan biri deney, Bunlardan biri de saç. Daha sonra vücut ıslandığı hasıl olunca Sağ taraftan olmak üzere, sol taraftan olmak üzere vücuduna ne yapıyor? Kalan vücudunun diğer taraflarına suyu döküyor. O zaman ne yapacağız? O zaman e, gusül abdesti almadan önce eller yıkanacak. Daha sonra namaz abdesti gibi abdest alınacak. Yani namaza abdest alıyormuş gibi insan abdest alacak. E, daha sonra kişi saçlarının dibine su yetiştiğine kanaati hasıl olunca vücuduna ne yapacak? Vücudunda eziyet varsa eziyeti yıkayacak. Sonra başına su döküp saçını hilalledikten sonra vücuduna su dökecek. Yani icmali olarak e, guslun sünnetleri bunlardır, icmali olaraktan. Elleri kabada aldırmadan önce yıkamak. Ya burada ha. bir şey daha var, abdestin hükmü nedir? Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam e, hem Meymune annemizin hadisinde hem Ayşe annemizin hadisinde ikisinde de abdest alıyor. cumhur ulemaya göre buradaki abdest nedir? Buradaki abdest istihbaptır, müstehaptır. Çünkü emir gelmediğinden dolayı sadece peygamberimizin fiilidir. Bu da müstahap olduğunu gösterir demiş cumhur ulema. Tabi zahiriler bu abdestin vacip olduğunu söylemişler. Yani olmazsa olmaz. Abdest alınması lazım demişler. Elleri kaba daldırmadan önce yıkamak. Ayşe radıyallahu anha'dan sallallahu aleyhi ve başladığında elini kaba daldırmadan önce yıkardı. Devam et. Anlat sözü <gülüyor> Allah var ha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanırken ben ona perde oldum. Şöyle yıkanmıştı. Önce ellerini yıkadı. Sonra sağ eliyle kaptan solu üzerine su dökerek fercini ve meriden bulaşanları yıkadı. Sonra elini duvara veya yere sürdü. Sonra ağzına ve burnuna su verip namaz abdesti gibi abdest aldı. Ancak ayaklarını yıkamayı terk etti. Sonra üzerine su döktü. Sonra ayaklarını çekip yıkadı. Aleyhisselatü vesselamın Cenab-ı Hak'tan işte böyle. Şimdi burada da ağza ve burnuna su vermek meselesi var. Abdestte hatırlıyorsanız ne demiştik? Abdestte demiştik ağza ve burnuna su vermek e, nasıl? Demiştik ağza burnuna su verme konusunda cumhur-i ulema sünnet olduğunu söylüyorlar abdeste özellikle. Fakat demiştik, hadislerde genelde emir sigasıyla gelmesi ve peygamberimizin sürekli yapıp terk etmemesiyle gönül neye diyor Gönül vacip olmasına meylediyor. Ee, Gusülde ise İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde yine ağza burnuna su vermek nedir? Ağza burnuna su vermek vaciptir, öyle değil mi? Fakat e, genel ulemanın mezhebine göre işte Hanbelilerde hem bir görüşte tabii, yani Hanbelilerde bir rivayette. Hem abdestte hem gusülde ağza burnuna su vermek vaciptir. Diğer genel ulemaya göre de ağza burnuna su vermek şeyde nedir? Abdeste olduğu gibi, burada da sünnettir diye. Ee, Tabi burada ağza burnuna su vermenin bir emir söz konusu değil. Yani bir emir ortada yok. Ondan dolayı burada allah Alem sünnet olması daha şeydir. Yani gusülde sünnet olması daha insan meylediyor, gusülde sünnet olmasına çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili vardır sadece, emretmemiştir böyle yapılmasını. Kendisi böyle yapmıştır. Tabi efdal olan her zaman onun yaptığı gibi yapmaktır ve ihtiyattır bu aynı zamanda. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi yapmak. Burada dediğimiz gibi yani cumhur-i ulemaya göre şey değildir. Yapılması lazım diyenler bu hadisleri delil alıyorlar. Yani vacip diyenler. Ayrıca Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte gusül hadislerinde genelde hani suyu her tarafa ulaştırma, işte e, insanın cildini ıslatması gibi emirleri e, ağız-burun da buna dahildir e, diyorlar. Tabi ağız-burun ne değildir? Ağız-burun cilt değildir. Çünkü cilt vücudun dışarıda kalan kısmıdır, açıkta olan kısmıdır. Ağız-burun ağzın içerisine dahil olan kısımdır. Yani velhasili kelam, ihtiyat olarak insanın yapması lazım. Zaten sün, gusülün sünnetlerindendir de. Bunu mutlaka yerine getirmek lazım. Peygamberimizin yaptığı gibi yapmaya çalışmak lazım. Elimizden geldiği kadarıyla. Ama dediğimiz gibi gönül gusülde ağza burnuna su vermenin sünnet olduğuna meylediyor. Sağdan başlamak. Ayşe <gülüyor> dedi ki, Resulullah <gülüyor> ayakkabı giymek, taranmak, temizlik gibi her işte sağdan başlamayı severdi. Bu hadis dedi ilk konunun başında dediğimiz, e, Kayda yani temiz işlerde veyahut da e, güzel işlerde övülen işlerde sağ ile başlamanın şeyi budur işte. E, delillerinden bir tanesi de budur. Yani bu hadise ezbere bilseniz güzel olur. Kena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'cibuhu etteyemmun Peygamber aleyhissalatü vesselamın sağla iş yapmak hoşuna giderdi. Nerede? Ayakkabı giymesinde, taranmasında, temizliğinde ve her işte. Sağdan başlamayı severdi. Tabi eziyet giderici şeyler olunca nedir? Diğer hadisler, solla yapılması gerektiğini açıklamıştır. Başa üç kere su dökmek ve saçları ovalamak. Ayşe radıyallâhu anhâ'dan sonra parmaklarını suya batırır, onlarla saç diplerini hilallerdi. hilallerdi. Deriyi ıslattığı kanaati hasıl olunca tepesinden üç kere su dökerdi. Şimdi buradaki işte başa insan üç kere e, su dökmek ve saçları ovalamak. İnsan başına su döktükten sonra suyun saçlarının altına ulaşmasına ne yapar? Gayret eder. Bu da neyle olur? Bu da zaten kısa saçlarda böyle bir sorun olmaz. Ee, sorun işte uzun saçlı olanlarda söz konusu olur. Onların da elleriyle saçın köklerini ne yapmaları lazım? Böyle bir hilallemeleri lazım, ellerini bir altına sokmaları lazım. Buna üç kere su döküyor Peygamber Bu tabi farz falan değildir, bu sünnettir yani Peygamberimizin üç defa başına su dökmesi. Ee, tam bu hasıl olunca, bu deva tepesinden aşağı bütün vücuduna su döküyor. Yani e, bütün vücuduna suyu boşaltıyor, su ulaşacak şekilde. Şimdi saçına üç defa dökmüş ya, Alimler şurada ihtilaf etmişler. Yani bedene de üç defa mı dökmek lazım, yoksa bedene de bir defa mı dökmek lazım diye. Normalde ulemaya göre bütün vücuda üç defa su dökmek. E, müstahaptır diye, cumhur ulemaya göre. Fakat İmam ahmet İbn-i gibi alimler hadisleri ince tahlil edince, özellikle hadislerde e, sadece başına üç kere döküp vücuduna bir kere döktüğüne dair, adet belirtilmediğine dair, e, ondan dolayı adet belirtilmediği için de bir sayı belirtilmediği için de e, racih olanın bir defa vücuduna döktüğü, sünnet olanın bir defa döktüğü olduğunu beyan etmişlerdir. E, çok sorun bir mesele değil yani genişlik olan meselelerdendir bu da. Çünkü kesin bir şey söz konusu değildir. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki gusül alırken başımızdan aşağıya üç defa suyu döktükten sonra saçlarımızın altını hilalledikten sonra bir defa da şeyden e, vücuttan direkt aşağıya insan su dökebilir. Önce başın sağ tarafının sonra sol tarafını yıkamak. Aişe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkandığı zaman Süt salıdan kap gibi bir kapta su isterdi. Onu eliyle tutar, başının sağ tarafını yıkayarak başlar, sonra da sol kısmını yıkardı. Sonra iki avucuyla su alır, onlarla başına dökerdi. Burada da yine işte bütün işlerde olduğu gibi başlarken sağ taraftan başlamak. Başının önce sağ tarafını, bu tarafını, sonra bu tarafını, sol tarafını yıkamak. Bunlara dikkat yani insan gusülü abdest alırken bunları güzel aklında tutup zaten bunları aklında tutabilmek için uygulamaya geçirmek lazımdır. İnsan bunları bir defa iki defa uyguladı mı ondan sonra kalıcı oluyor artık. Yani gitmez o hükümler insanın aklından. Yani bu, burada öğrendiklerimizi mesela gusülden önce birkaç defa dikkat edip o uygulamaya çalışırsak Allah'ın izniyle unutulmaz bunlar. Elleri toprağa sürmek veya sabun gibi bir şeyle yıkamak. Meymun r.a rivayetinde geçer. Sonra elini toprağa sürdü ve yıkadı. Yani gusülden sonra, gusül bittikten sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elini şeye sürerdi. E, toprağa sürerdi ve ellerini yıkardı. Biliyorsunuz o günün en büyük temizleyicilerinden bir tanesi de topraktı. E, bugün de insan ne yapabilir? Bugün de insan bunu gerçekleştirmek için e, sabunla veyahut da normal suyla insan elini yıkayabilir gusülden sonra. Tabi şunu da unutmayın. Yani o günkü şartları da göz önüne alırsanız evlerin e, durumu yani toprağın durumu işte yerler şey değil yani evleri yaptıkları zaman yerlere karo veya da seramik veya da laminat yapamıyorlar yani çöl bildiğiniz çölün üstüne ev yapılmış veya çadır kurulmuş. Doğal olarak ıslanan vücuda toprak mutlaka taalluk eder. Yani bir şekilde hatta köylerde dahi hala mesela kerpiçten olan yerlerde evlerde mesela veyahut da bu ne diyorlar şeyden ev yapıyorlar ya böyle çamurla saman mamanı birbirine karıştırıyorlar. Ha? Kerpiç. Kerpiç değil mi? O da kerpiç. E, o, orada mesela banyo yaptığınız zaman yine mesela böyle bu, ayağınıza toprak bulaşır, elinize toprak e, bulaşır. O şekilde. Bu sebeple de yapmış olabilir. Yani siz elinizi yıkama, yıkayacak bir sebep olmazsa elinizi yıkamaya da e, bilirsiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elini yıkamıştır. Ayakları yıkamayı sona bırakmak. Peygamber Sonra ağzına ve burnuna su verip namaz abdesti gibi abdest aldı. Ancak ayaklarını yıkamayı terk etti. Sonra üzerine su döktü. Sonra yıkandığı yerden çekilip ayaklarını yıkadı. Şimdi bakın burada ayakları yıkıyor ya Peygamberimizin ayakları yıkaması Aleyhisselatü Vesselamın Ayşe annemizin hadisinde sadece ab namaz ab abdesti gibi abdest aldığını söylüyor. Yani ayakları da gusülden önce yıkamış oluyor. Öyle değil mi? Memnu annemizin hadisinde ise ''Namaz abdesti gibi abdest aldı fakat ayaklarını yıkamayı terk etti.'' diyor. Yani ayaklarını en sonda, gusül bittikten sonra. Şimdi dedik gusülden önce abdest almak sünnettir. Bir rivayette Peygamberimiz kamil abdest alırdı, ayaklarını da yıkardı. Bir rivayette Peygamberimiz abdestini alıyor ama ayaklarını yıkamıyor. Ayaklarını ne zaman yıkıyor? Ayaklarını en sonda çıkınca ayaklarını yıkıyor. Şimdi tabi böyle olunca burada bir sıkıntı olmuş. Ayaklar ne zaman yıkanacak? Abdestle beraber mi yıkanacak? Bir. Yani abdest alırken yıkayacağız. Ondan sonra bir daha yıkamayacak mıyız? İki. Hem abdest alırken yıkayacağız, hem gusül bittikten sonra elleri yıkadığımız gibi ayakları da mı yıkayacağız? Üç. Şey mi yapacağız? Ee, abdest aldığımız zaman terk edeceğiz. Ee, en sona mı şey yapacağız? En sona mı bırakacağız diye? Bu ihtimaller hepsi ne? Bu ihtimaller hepsi mevcut çünkü iki tane hadis birbirinden farklı. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şöyle düşüneceğiz diyeceğiz ki. Ayşe annemizin hadisi sürekliliği karşı ediyor. Meymuna annemizin hadisi bir defayı anlatıyor. Yani bir defa peygamberimizin kutsal diş şeklini görmüş. Ondan dolayı peygamberimizin ayaklarını sonradan yıkaması bir sebebe hikmete binaen olabilir. Yani bu aynı bir vakadır, özel bir vakadır. Bir sebepten dolayı ayaklarını yıkamayı mesela şeye ertelemiş olabilir. E sonraya ertelemiş Olabilir. Yani bir o anda bir sorundan dolayı sonra ertelemiş olabilir. Fakat Ayşe annemizin rivayeti sürekli olduğundan dolayı, bak iki rivayeti de okuyun. Meymunu annemiz bir defayı anlatıyor sadece. Peygamberimize perde olduğu bir defa nasıl gusül aldığına dikkat etmiş. Onun için ne diyoruz? Onun için diyoruz ki bazı âlimler yalnız söyle demiş adam muhayyerdir demişler. İki hadisle de amel edebilir demişler. Kimisi demiş aynı şeyde olduğu gibi sona erteleyecek ayağını yıkamayı. Kimisi demiş başta yıkayacak. Kimisi de demiş ki eğer temiz bir yerde yıkanıyorsa Hazreti Ayşe'nin hadisine göre amel eder. Kirli bir yerde yıkanıyorsa şeye göre amel eder. Meymuna annemizin hadisine göre amel eder. Allah'a ne demek lazım? Bunlar hepsi ihtimallerdir. Yani e, ihtimal. Bu saydıklarımızın hepsi. Benim söylediğim de bir ihtimaldir. E, i̇nsan ikisiyle birden de amel edebilir. Yani muhayyerdir insan. Fakat e, süreklilik arz eden ve sünnet olmasına insanın meylettiği Ayşe annemizin rivayetidir. Çünkü onunki süreklidir. Meymuni annemizinki nedir? Meymuni ki sürekli değildir. Fakat dediğimiz gibi yani bu da bir ihtimaldir. Onun için ne yapmak lazım? Onun için e, insan muhayyerdir. Hangisiyle amel edebiliyorsa onunla amel etmesi lazım. Musulden sonra abdeste gerek yoktur. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanır. Bir kere namaz kılardı, gusülden sonra bir de abdest aldığını görmedim. Şimdi e, gusülden sonra abdeste gerek yoktur. Mesela diyelim ki insan bir işte, e, cünüplük hali vakı oldu. Kişi gitti gusul abdest aldı, niyet etti gusülü abdeste aldı, çıktı ama abdest almadı. Şimdi bu adamın, şimdi diyeceksiniz ki şeyden önce abdest alıyor ya sünnet nedir? E, Gusülden önce. Bu abdestin bir etkisi olmaz çünkü sen daha bir defa cünüpsün yani. Cünüplükten sonra aldığın abdest ancak etkili olabilir. Ondan dolayı diyelim ki adam guslü bitirdi, abdest almadı. Bu adam gusülden çıktı. Şimdi bu adamın abdestli midir? Namaz vakti girdi. Yoksa gidip yeniden şey mi alması lazım? Yoksa gidip yeniden abdest mi alması lazım? Hz. Ayşe'nin bu rivayetiyle ve İbni Ömer'in, eğer sen gusül abdesti alırsan, ve abdesti gusül abdestini bitirdikten sonra da e, kendi zekerine dokunmazsan namaz kılmanda bir beis yoktur. E, rivayeti var. Yani İbn Ömer'e sorulduğu zaman İbn Ömer'in böyle bir rivayeti var. E bir de Ayşe annemizin Peygamberimizden Aleyhisselatu vesselam'dan gusülden sonra abdest almadığını ve abdest almadığı halde namaz kıldığını rivayet etmesi bize neyi gösteriyor? Demek ki gusülden sonra Abdest almaya lüzum yoktur. Gusül aynı zamanda abdestsizlik halini de ne yapar? Aynı zamanda abdestsizlik halini de ortadan kaldırır. Yalnız burada <gülüyor> bazı alemler şöyle bir ayrım getirmişler. Demişler ki, gusül alırken hem gusüle niyet edecek hem abdeste niyet edecek demişler. İkisine bir arada niyet ederse hambeller bunlar. Gusül abdesti olur. Fakat ikisine birden niyet etmezse gusül abdesti olmaz demişler. Bir de bunun yanında hatırlıyorsanız biz abdeste demiştik ki bazı alimler tertibin abdestte şart olduğunu söylüyorlar. Tertip abdeste şarttır diyorlar. E tertip abdeste şarttır diyen adama göre gusül almakla ne olmaz? Gusül almakla e, abdestli hali vakı olmuş olmaz. Öyle değil mi? Çünkü tertip olmamıştır. Yani abdestin oluşabilmesi için neye ihtiyaç vardır? Tertibe ihtiyaç vardır. Yani burada... Bizi ilgilendiren racih olan nedir? Burada bizi ilgilendiren racih olan şudur. Bilmemiz gereken. Peygamber aleyhissalâtu vesselam gusülde abdest almadan gusülden sonra iki rekat namaz kılmıştır. Bu konuda sahabeden de fetvalar vardır. Ondan dolayı insan gusül aldıktan sonra özel olarak insanın abdest almasına ne yoktur? Abdest almasına lüzum yoktur. Havlu ile kullanılır mı? i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıkanmıştı. Kurulanması için bir havlu getirildi. Onunla kurulanmayıp, suyun ıslaklığı ile böyle daha iyi diye buyurdular. Şimdi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hatırlıyorsanız daha önce abdeste de demiştik. Abdest içinde kendisine havlu getirildiği zaman havluyu almamıştı. Orada ne demiştik? Kim bize anlatacak? Söyle. Burada havluyu kullanmamak gerektiği bir çıkmaz. Çünkü orada annelerimizden birisi havluyu getirdiğine göre demek ki Peygamberin bir şeyiydi bu yani. Adetiydi. Bu sefer havlu kullanılmaz diye bir şey çıkmaz. Ayrıca peygamber orada işte günahlar dökülür. O bir hmm. filmde ortaya koyup da ümmetinin sünneti göstermiş şey olabilir. Tamam. Ayrıca başka bir sebepten de almamış olabilir. Hava çok sıcaktır. Serinlemek niyetiyle almamış olabilir. Günahlarının dökülmesi için bir sünneti göstermek için almamış olabilir. Uzatılan havlu pis olduğundan dolayı almamış olabilir. Yani Birçok sebepten dolayı bu yapılmış olabilir. Öyle değil mi? Hakeza gusülde Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmamıştır? <gülüyor> Havluyu almamıştır. Ve böyle suyun ıslaklığıyla böyle daha iyi demiştir Peygamberimiz. <gülüyor> Burada da hakeza. Yani Peygamberimiz e, vücudundan günahların o e, temizlenme suyuyla beraber akıp gitmesini talep etmiş olabilir. Veyahut da şimdi şöyle bir şey düşünün. E, sıcak yerlerde mesela diyelim ki bırakın Arabistan'ı. Yani böyle sıcak olan yerlerde, Türkiye'nin doğusunda dahi e, elbiseyi ıslatın baştan aşağıya. Yani bir caddenin sonuna yetişmeden elbise kupkuru oluyor zaten. Yani mesela diyelim köylerde özellikle e, çeşmede falan insanlar üstünü ıslattıkları zaman daha aşağıya inmeden öyle Urfa, Diyarbakır, Batman, bura gibi yerlerde o sıcaktan şey kuruyor. Mesela bir elbise asıyorsun ıslak, bir 15 dakika, 20 dakika sonra bakıyorsun şey gitmiş yani ıslaklığı bitmiş yani şeyin. O kadar bir sıcak var. Şimdi Arabistan'ın durumunu düşünün. Zaten öyle hani insan ıslak ıslak kalmıyor. Bir de çok sıcak bir e, hava. Biliyorsunuz 55 dereceye çıktığı zamanlar oluyor yani. E, bir de şimdi o kapalı biraz, binalar binalar sıcağı biraz önlüyor yani gelmesini. Eskiden apaçık bir e, alan söz konusu. Sıcak olduğu gibi e, direk şey yapıyor, e, direk temas ediyor. Ondan dolayı Peygamberimiz böyle kalmış olabilir. Yani bugün biri çıkıp da mesela diyelim ki kış günü gusül abdesti alırsa ve derse ki sünnettir ben kurulamayacağım. Hastalanırsa bu adam günahkardır. Şey değildir yani. Ee, bu adam sünnete uymuş değildir. Yani nasıl ki mesela Peygamberimiz emre itaat edin diyor diye emir adama git ateşe gir. De. Diyor ya, Peygamberimiz diyor o ateşe girseydiniz çıkmazdınız diye. Oysa normalde adam tam yanlış yapmış ama nasza dayanmış yani. Peygamberimizin emirlerine uyaraktan o ateşe girmiş ama öyle değil. Yani senin helakın var sonuçta işin ucunda. Burada da böyle yani Türkiye gibi bir yerde sabah soğumunda veyahut da akşam veyahut da kışın adam eğer gusül abdesti alıp da kurulanmadan dışarı çıkarsa sünnettir diye hastalanırsa bu adam sünnete uymuş değil, günahkar olmuş olan bir adamdır yani. Gusledilen su miktarı. Ayşe radiyallahu anhâden Resulullah saygıallahu aleyhi ve sellem bir faraklık kaptan guslederdi. O ve ben tek bir kaptan guslederdik. Kuteybe, Süfyan'ın şöyle dediğini nakleder. Bir farak, üç sağdır. Şimdi nasıl bir hesaplama yapacağız o zaman? Üç saat. öyle mi? Bir saat dört mud yapar. Bir mut 625 gram su yapar. Bir mut 625 gram su. 4 mut bir sah yapar. Demek ki 3 12 tane mi yapıyor? 7500. Şimdi bak. Bir sah 4 mut yapar. 3 sah kaç mut yapar? 12. 12 mut. Bir mut 625 gram su yapar. 12 ile çarpın. 7500. 2 kişi buçuk litre suyla şey yapıyorlarmış. Ee, şu bildiğiniz şey var ya, şu satılıyor ya 10 kiloluk sular var. Ne kadar fark var? Bayağı fark var. Bayağı. 600 gram yaklaşık bir litreye denk geliyor. 600 gram bir litreye geliyor. 7,5 2500 gram da şeye gelir aşağı yukarı bir 10-11 litre. Tam 10 kiloluk sular var ya mesela düşünün. O on kiloluk sular e, bir tanesiyle iki kişi birden gusül yapıyor yani. Bu şekilde. E, bu daha önce hatırlıyorsanız demiştik zaten israf haramdır. Demiştik. İsrafın haram olduğu İslam'da kat'iyetle şey, kat bilinen şeylerdendir. Tabi o dönemde hem Resulullah bütün fiillerinde aleyhissalatü vesselam israftan kaçınmaya gayret ettiği için hem de o dönemde su öyle bol bol olmadığından dolayı insanlar ne yapıyorlardı? Az suyla abdest alıyor gusül ve abdestlerini alıyorlardı. E, şimdi ee, şöyle bir şey de, de, de düşünün, yani e, insan kendini alıştırdığı şekliyle yaşar. Mesela suyun az olduğu yerlerde, suyun olmadığı yerlerde özellikle öğrencilik yapanlar bilirler. Yani bir kova suyla insan çok rahat banyo yapabiliyor. Öyle değil mi? Su olduğu zaman, su bol olduğu, mesela diyelim ki bazen su olmuyor bir şekilde su ısıtıyorsun. İşte tüpten müpten ısıtıyorsun, öğrencilikten biliyorum yani. Şimdi çok uzun işlem olduğu için saatlerce su ısıtacak halin yok. Bir tencere falan diyorsun? bir küçük bir kovayla mesela işini halledebiliyorsun. Ve orada o şekilde alışıyorsun. Yani şeyken, öğrencilikte mesela biz öğrenciyken bir 6-7 ay yoktu. Bu şekilde alışmıştık yani böyle bir kova, iki kova suyla çok rahat şey yapabiliyorduk. Daha sonra tekrardan mesela su bol oldu mu alışıyorsun israf yapmaya. Ondan dolayı insanın kendini alıştırması lazım. Yani tamam o dönemde su belki az olduğundan dolayı biraz da insanlar bu şekilde amel ediyorlardı. Fakat bunun yanında su olsa dahi Peygamberimiz kendi için her zaman israfsızlığı tercih ettiğinden dolayı ve evet israfın haram olduğunu da biliyoruz zaten, gereksiz kullanmanın. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Ondan dolayı kendimizi bu, bu şekilde alıştırmamız lazım yani. Bedeni ovalamak vacip Ancak saçları sık ulanın, saçlarını ovalaması vacip. Şimdi bedeni ovalamak ne demektir? Mesela biz dedik ya, tepemizden aşağıya su döktük, saçımızı yıkadık. Ondan sonra vücudumuza suyu döktük. Şimdi vücudun her tarafına su gitmesi lazım ya. mücerret su dökmeyle vücuda ne gitmez? Mücerred su dökmeyle vücuda su gitmez. O zaman şöyle hani su gitsin diye şöyle şöyle şöyle mesela vücudu şey etmek, ovalamak. Ovalamak budur yani. Vacip midir yoksa değil midir ee diye. Cumhur vacip değildir demiş. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam sadece vücuduna su dökmüştür. Vücudunu ovaladığına dair bir rivayet ne değildir? Söz konusu değildir. Ee, söz konusu olmadığından dolayı da e, demişler ki insanın şey yapması, insanın e, nedir ismi? E, vücudunu ovalaması vacip değildir. Yani Peygamberimizin fiili burada esastır demişler. Ayrıyeten bunu söyledikten sonra, Cumhur'un bu sözünü söyledikten sonra şunu unutmayın daha önce de söylemiştik. Demiştik ki İslam vesveseye götürebilecek her şeyin önünü kapatmıştır. Yani vesvese İslam'da kesinlikle haramdır. Ve vesveseye götürecek her şeyin önünü İslam ne yapmıştır? Kapatmıştır. Şimdi şöyle bir gusülü düşünün adam. Aman şuraya su yetişti mi? Aman buraya su yetişti mi? Vesvese böyle başlar zaten. Yani mesela işte diyelim ki genelde insanlar neyle vesveseli oluyorlar? Piyasada satılan ilmihal kitapları insanları vesveseli yapmak için sanki özel hazırlanmış olan kitaplar. İşte bir tane sıçrık damlarsa üzerine namazın batıl olur, kazasını yapmazsan şöyle olur falan. Adam paçalarını katlamış buraya kadar. Adam işte e, yarım saat giriyor çıkmıyor, işte ayaklarını yıkıyor, bir şeyler yapıyor falan. Bu nedir? İslam'da bu da haramdır. Yani vesvese nedir? İslam vesveseyi kabul etmez. Yakın insan da olması lazım. Yani böyle ibadet de olmaz zaten. İnsanın gönlünün rahat olmadığı bir ibadet de söz konusu olmaz. Ondan insan tad almaz, lezzet almaz bu ibadetten. Ondan dolayı bütün vücudun her tarafına, vücut bu yani, su ulaştıracağım desen bu insanda vesveseye aynı zamanda sebep olur. Bir de bunun yanında bugünkü genel anlamda gusül alma şeklinde çok da e, bu artık önemli değildir. Yani e, suyu insanın eliyle değil de kapla değil de e, her tarafına ulaştırabildiği için insan çok hızlı bir şekilde işte duştur başka araçlarla. Zaten vücudun her tarafına su ne oluyor? Yetişmiş oluyor. Ha burada bir şey daha var. Sakal. Yani mesela sakalı uzun olanlar. Yani bunlar ne yapacaklar? Sakallar uzun olduğu zaman. Şimdi normalde cumhur ulemaya göre sakalı tahlil yapmak abdestli olduğu gibi sünnettir. Yani insanın gusül alırken şöyle ellerini sokup sakalların arasını hilallemesi de suyu ulaştırması nedir? Sünnettir. Yalnız burada ince bir nokta söyleyelim. Yani Ayşe annemizin hadisinde peygamber aleyhissalatu vesselamın saçlarının köküne suyu ulaştırmaya çalışmasından dolayı e, abdest, gusül abdesti alırken mutlaka şeye dikkat etmemiz lazım. Yani sakallarımızı hilalleme suyu oraya altına cilde yetiştirmemize dikkat etmemiz lazım. Çünkü başta olan saçlara Peygamberimiz ne yapmıştır? Suyu ulaştırmıştır. Ha biz bunu buna kıyas edip de bu böyle olmalıdır diyemeyiz. Çünkü bu ayrı bir şey, bir ibadetten bahsediyoruz. Her, ve her parçası birbirinden müstakildir, ayrıdır. Aralarında kıyas olmaz ama Saçının altına suyun yetişmesine gayret etmesinden yola çıkarak diyoruz ki sakalın da da şeyleri uzundur, e, kılları uzundur. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Altına suyu yetiştirmeye gayret etmek lazım. Güsledilen yeri bevizilmez. Abdullah bin Mughaffel <gülüyor> şöyle buyurdu. Hiçbiriniz yıkanacağı yere küçük abdest koyduk sonra da orada yıkanmaya kalkmasın. Çünkü vesveselerin çoğu bundan ileri gelir. Muhammed bin Ali dedi ki, burada katledilen kazılmış çukurdur. Şimdi ise hamamlar kireç, tuğla ve benzerlerinden yapılıyor. İdrar su ile için bunda sakınca yok. Yani Peygamberimizin hadisi var, nehi var. Sizden biri gusül aldığı, hamam hamam olarak kullandığı yere ne yapmasın? Bevle Tabii Tabi bu nereye için geçerlidir? Gideri olmayan yerler için geçerlidir. Yani eğer gideri yoksa suyla. Küçük abdest birbirine karışıp insanın üzerine necaset sıçrayacağı için hem bu bir necasettir yani en sonda mesela şişrarsa bu bir necasettir. Aynı zamanda necaset olmasa bile yani en son suyla temizlense bile o şey ortam vesveseye sebebiyet verecektir bu. Ee, gideri olmadığı zaman su biriktiği için orada vesveseye sebep verecektir. Fakat bugünkü gibi işte gideri olan küvettir, banyodur bu tip yerler için bu nehine değildir, geçerli değildir. Çünkü zaten su beraberinde ne oluyor? Su beraberinde akıp gidiyor yani. Kimsenin görmeyeceği yerde çıplak olarak yıkanmak caizdir. Ebu Hureyj radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Eyüp aleyhisselam çıplak vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düştü. Eyüp aleyhisselam hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona eda etti. Ey Eyüp ben seni bu gördüğün dünyalıktan müstavini kılmadım mı? Eyüp aleyhisselam evet ey Rabbim velakin senin bereketine karşı İstihna yoktur, yok diye mukabele etti. Devam oku. Bu hissederken örtünmek. Yala İbn-i Ümeyye Allah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta izarsız yıkanan bir adam görmüştü. Derhal minbere çıkarak Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra Allah delidir ve ayıpları örtücüdür. Hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse biriniz zikanınca örtünsün buyurdu. O zaman bu iki tane rivayeti okuduğumuz zaman neyi çıkarırız? Gusle derken asıl olan nedir? Gusle derken asıl olan insanların örtünmesidir. Özellikle başkalarının görme ihtimali olan yerlerde asıl olan başkalarının görme ihtimali olan yerlerde asıl olan insanların örtünmesidir. Fakat diyelim eğer insan kendi mıntıkasında, kendi bölgesinde başkasının görmesinden emin olduğu bir yerde ise insan ne yapabilir? Çıplak da gusül abdesti alabilir. Bunu neye dayandırmış? Hazreti Eyyub'un filine dayandırmış. Aynı zamanda Hazreti Musa'dan da böyle bir rivayet var. Yani işte çıplak e, gusül abdesti aldığına dair bir rivayet var. Aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın gusülünde de her şeyini vasfettikleri için demek ki mesela hanımları Peygamber aleyhissalatü tabi bu e, kimse görmesin dedik ya kadının biliyorsunuz e, kocasının mahrem yerlerine bakmasında bir sakınca yoktur. Yani ister avretine, avret yerlerine baksın kadının kocaya kocanın kadına fark etmez konuda gelen hadis de, hadis de uydurmadır, yani aslı yoktur. İşte şeye, kadının avret yerlerine bakmayınız, işte bu bir hastalıktan bahsediyor, o hastalığı oluşturur diye. Veyahut da kitaplarındaki işte erkeğin kadının, kadının erkeğin avret yerine bakması mekruhtur gibi geçen ibareler bunlar asılsızdır. Çünkü asıl olan ibadettir Burada da nehyeden bir delil de söz konusu değildir. Ondan dolayı nedir? Eş dışında kastediyorum. Mesela çocuk da buna dair. Çocuğun da görmemesi lazım. Ee, babayı, anneyi guslederken ederken. Veyahut tabii başkasının görebilme imkanı olan yerlerde asıl olan nedir? Örtünmedir. Görme imkanı olmayan yerlerde ise ne yapmak lazım? Görme imkanı olmayan yerlerde ise yine kişi isterse şey bir şekilde abdest alabilir. Yani üreyen bir şekilde abdest alabilir. Yalnız orada dahi efdal olan nedir? Orada dahi efdal olan... Kişinin örtünmesidir. Çünkü örtünme hayadan gelir. Haya da Allah azze ve celle'nin sevdiği bir şeydir. Ondan dolayı kişinin Allah'ın hakkını gözeterek e, haya edip de örtünmesi bu güzeldir. Bak örtünmesi gerekir demiyorum. Hani ibareleri güzel anlayalım. Örtünmesi nedir? Örtünmesi güzeldir. Ayrıyeten hamam ve benzeri yerlerde çıplaklık olduğundan dolayı şeytanların, cinlerin mekanıdır buralar. Şeytanlar, cinler de kadının veya erkeğin bazen avret yerine aşık olduklarından dolayı kadınlarda özellikle bu söz konusu oluyor ve kadına musallat olduklarından dolayı bu, bu tür vakalar da çoktur, meydana geliyor yani. Mesela diyelim ki cin, normalde ya kadına aşık oluyor cin, kadını mesela o vaziyette görünce kadının mahrem yerlerini kadına aşık oluyor. Aşık olunca da kadına, bu defa kadına musallat oluyor. Ya nasıl musallat oluyor kadına mesela? Eşiyle kadının arasını diyelim ki eşini yaklaştırmıyor kadına. Yani kadını o anda böyle farklı bir ruh haletine sokuyor. Eşini yaklaştırmıyor mesela şeye, kadına. Veyahut da kadının kocasından çok pis bir koku almasına sebep oluyor. Yani kadın kocasına yaklaştırma böyle pis bir koku şey yapıyor kadın. Alıyor veyahut da kocanın suretini kadının şeyinde, gözünde mesela kötü gösteriyor ki. Ve tabii şimdi bir iki... Erkek de kadına karşı bir soğukluk söz konusu olmuştu. Ondan dolayı bu tip yerlere girerken heladır. Ondan sonra e, Gusul abdesti alınan yerlere girerken özellikle Bismillah demek lazım. Çünkü cinlerin gözüyle beni Adem'in avreti arasındaki setir nedir? Peygamberimiz Hadislerde diyordu Bismillah sözüdür. Bismillah demek lazım. Ondan sonra bu tip yerlere girmek lazım ve elden geliyorsa bak güzel olan budur. Kişinin ne yapması lazım? Hem haya itibarıyla. Yani hem de şey itibariyle cin meselesinden dolayı kişinin şey yapması, örtünmesi daha efdaldır. Ve bu haya ile ilgili bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Şimdi haya iki kısım haya vardır. Bir, Allah'ın insanı üzerine yaratmış olduğu haya, yani insanın kendi fıtratında olan bir haya vardır. Bir de insanın sonradan kazanmış olduğu haya vardır. Yani insanın kendi nefsini yoraraktan, uğraşaraktan insanın hayalı olmaya, gayret ederekten hayalı olması vardır. İşte bu ikinci çeşit haya, bu gibi fiillere dikkat ederek kazanılır. Yani insan mesela diyelim ki bu yerlerde örtünürse, tek kaldığı zaman bile elbisesine, üstüne dikkat ederse, bu insanın kalbinde hayayı yerleştirmeye başlar. Yani bunlar insanın kalbinde hayayı oluşturmaya başlar. Ondan dolayı bu tür şey, yani insanın böyle yerlerde örtünmesi veya kendine dikkat etmesi güzeldir. İnsan bunu yapabilir ama insan ürüyen bir şekilde de ne yapabilir? Abdest, ala, ala. Bilir. Büyür. Örtme... Avret yerlerini örtmek. Neyse iç çamaşırla <gülüyor> veyahut da biraz daha uzun bir şeyle gusül almak yani. Cünüp veya hayızlı olanın saçlarını, tırnağını kesmesi, dışarı çıkıp dolaşması caizdir. Bunlardan yasaklayan sahih bir delil yoktur. Tabiinden Ata e, Rahmetullahi Aleyh der ki, Cünüp kişi abdest almamış olsa bile hacamat yaptırabilir, naklerini kesebilir, başını tıraş edebilir. Şimdi normalde halk arasında şöyle yaygın bir şey vardır. Cünüp olan veya hayızlı, özellikle cünüp olan için bunu söylerler. İşte e, gusül almadan dışarı çıkarsa bütün yer gök sana lanet ediyor derler. Şu anda melekler sana lanet ediyor derler. Bu nedir? Bu batıldır. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ileride geleceği gibi gusül e, cünüp olurdu. <gülüyor> bazen hiç gusül almazdı zaten. Yani Bazen gusül alırdı. Bazen sadece abdest alıp buyurdu, bazen abdest almazdı. Mesela o şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu. Veyahut da işte e, nedir ismi? E, sahabe, e, ileride gelecekse anlatacağım inşallah. Sahabe cünüp halde abdest alıp gidip mescitte bile oturuyorlarmış yani. Bırakın gezmeyi, dolaşmayı. Allah'ın evine bile ne yapıyorlarmış? Allah'ın evine bile gidiyorlarmış. Ondan da halk arasındaki bu saçmalıklar, şu vakitte tırnak kesilmez, bu vakitte işte tırnak şöyle olur. Hayizken böyle olur, cünüpken böyle olur. Bunların aslı nedir? Yoktur. Bunlar ee, hurafelerdir. Yani ee, insanlar, daha önce de hatırlıyorsanız söylemiştim, dini Allah'ın istediği şekilde yaşayamadıkları zaman kendilerine uygun olan, kendilerine kolay olan bir dini uydururlar. Ve bu dini yaşayaraktan kendi şeylerini tatmin ederler. Kendilerini Müslüman görüp bu şekilde kendilerini tatmin ederler. Ondan dolayı ne değildir? Bunların aslı asları yoktur. Bunlarda mesela biri bir şey getirdi size, diyelim ki bu e, Bir kitapta gördüm ki mesela bu mekruhtur. Asıl olan nedir? Asıl olan eşyaların mübah olmasıdır. Bir delil getirecek. Kitapta bir şey görmek delil teşkil etmez. Ya Resulullah'tan nehyeden veya Kur'an-ı Kerim'den nehyeden bir delil getirerek Delil yoksa asıl olan nedir? Asıl olan mübahlıktır. Kişinin eşiyle birlikte tek kaptan yıkanması cayettir. Umut Selam'a radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte aynı kaptan cünürlükten kuş Hatta bazen ellerimiz birbirine şarpardı. Aynısı Ayşe annemizden de yani naklolunuyor. Ayşe annemiz de aynısını rivayet ediyor. Demek ki Peygamberimiz burada aynı zamanda ne çıkar? Peygamberimiz kendi eşleriyle beraber aynı zamanda yıkanması çıkar. Yani hani kişinin kendi eşiyle bir anda, aynı anda gusletmesi de caizdir. İkisinin aynı kaptan yıkanması da e, aynı zamanda şeydir. İkisinin aynı kaptan yıkanması da aynı zamanda caizdir. Hatta a.s. Ayşe annemize şaka dahi yaparmış. Yani suyu hızlı hızlı alıp kendine alırmış. Odaya bırak bana bırakmadın, bana bırakmadın diye şey yaparmış peygamberimizle. Bu şekilde kendi aralarında şakalaşırlarmış yani. Kadının arttığı olan suyla yıkanmak. İbn Abbas radıyallahu anh, ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Meymun'un artığı ile guslederdi. Ahmed ibn Abdurrahman el-Khumeyri dedi ki: "Ben Ebu Hureyre gibi 3-4 sene Resulullah ile sohbette bulunmuş bir sahabiye rastladım. O zat Asrullah sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi birimizin her gün terlemesini, yıkandığı yere küçük abdest bozmasını, kadının artığıyla erkeğin erkeğin artığı ile kadının beraberce küstetmesini kesaplı dedi. Alimler diğer deliller dikkate alındığında ikinci hadiste geçen yasanın tenzihi olduğunu açıklamışlardı. Şimdi İbn Abbas diyor ki Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam meymunu annemizin artığıyla ya yani meymunu annemiz abdest almış, gusül almış. Artık kalmış suda, peygamberimiz gelmiş onunla gusül almış. Başka yine sünenlerde bir hadiste, peygamberimiz bir gün eve geliyor, gusül abdesti almak istiyor. Annelerimizden biri diyor ki, ben ondan gusül abdesti aldım diyor. Peygamberimiz diyor, innel mâ yani sen cünüptün, su cünüp olmaz diyor yani. hani su temizdir diyor ve gusül abdesti alıyor. Bu hadisleri aklımızın bir kenarında tutalım. Yani peygamberimiz kendi eşlerinin hanımlarından gusül abdesti alırdı. Bunun yanında sahih bir rivayette peygamberimiz kadının erkeğin artığıyla erkeğin kadının artığıyla gusül almasını ne yapıyor? E, gusül almasını yasaklıyor. Alimler bütün delilleri bir araya getirdikleri zaman hem emreden hem yasaklayan delilleri bir araya getirdikleri zaman özellikle peygamberimizin de bunu yapmış olmasıyla bunun tenzihi olduğunu söylemişlerdir bazıları. Yani her haram daha önce her nehi haramlığı gerektirmez. Öyle değil mi? Bazı nehi mekruhluğu gerektirir. Bazı nehi irşad içindir. Mekruhluğu da gerektirmez. Yani bunu yapmazsanız sizin için daha faziletlidir. Manasında Peygamberimiz nehi eder demiştik. Fakat Allahu alem nedir? Allahu alem e, burada yani tenzihiden ziyade Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın da sürekli böyle yapması bize neyi gösterir? E, yani bize gösterir. Burada Allahu alem farklı bir durum söz konusudur yani. Peygamberimiz burada kadının erkeğin erkeğin kadının artığıyla nehyettiği zaman belki bunu özel bir durumdan dolayı söylemiş olabilir. Yani o anda özel bir durum söz konusu olmuştur. Veyahut da e, bir vakaya bina bunu söylemiştir. Şimdi sözün söylenildiği yeri insan bilmediği zaman e, bazen sözün manası anlaşılmıyor. Yani, veyahut da sözü sen bir şekil anlıyorsun, söylenildiği ortamı gör. Gördüğün zaman bambaşka anlıyorsun bu defa sözü. Allahu Alem tabi yalnız alimler e, Hafız İbni Hacer'in de dediği gibi buradaki nehi'n tenzihi bir nehi olduğunu söylemişlerdir. Tabi bazı alimler özellikle Hanbeli mezhebinde bir rivayet yine e, kadının erkeğin artıgıyla abdest almasını neyi etmişlerdir yani. Kadın alamaz erkek alabilir demişler bazıları da. Hani kadın peygamberimiz kendisi yapmıştır ama e, Hülya abla duymasın bunları. Yani peygamberimiz kendisi yapmıştır bir taraftan, ondan sonra şey nedir? Ee, nehyetmiştir ama kendisi yapmıştır. Demek ki o zaman erkek yapabilir, kadın yapamaz diye görüş belirtmişlerdir. Tabi bu böyle olmaz. Yani bu şekilde anlama doğru değildir. Ne diyeceğiz biz? Diyeceğiz ki alimlerin çoğunluğuna göre bu tenzihidir. tenziyen yapılmıştır diye. Ee, bazı âlimler de dediğimiz gibi, yine kadınla erkeğin yıkanmasını nehyetmişlerdir yani. Şurayı da bitirelim ondan sonra? Son bir tane kaldı. Cünüp olarak uyumak caiz olup, abdest almak müstahaptır. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüpken uyumak istediği takdirde percini yıkar ve namaz abdestiyle abdest alırdı. Müslim'in cezir ayetinde, yemek veya uyumak istediği zaman namaz abdestiyle abdest demişti <gülüyor> denmiştir. Abdullah İbn-i Ebi Kays'tan Âişe'ye Resulullah cünürken ne yapardı? Uyumadan önce yıkılır mıydı? Veya yıkanmadan önce uyur muydu diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Bunların hepsini yapardı. Bazen yıkanır ve sonra uyur. Bazen abdest alır ve uyurdu. Bunu işitince bu meselede genişlik koyan <gülüyor> Allah'a hamdolsun dedim. Diğer cevapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyur ve hiç suya dokunmazdı. Asıl olan ve Çoğu rivayette gelen Peygamber Vesselam'ın cünüp olduğu zaman gusül abdesti almazsa eğer abdest aldığıdır. Ve sahabeye de bu şekilde yapmalarını söylemiştir. Sahabe de kendilerine soranlara böyle emretmişlerdir. Yani yemek yemek istediğinde veyahut da bir yere çıkmak istediğinde gusülün yoksa bile ne yap demişlerdir? Abdest al demişlerdir. Fakat bu sonda olan bazı rivayetlerde olduğu gibi bazen de cünüpken uyur ve hiç suya dokunmazdı. Şimdi burada hiç suya dokunmazdı. Ee, da yani benim hatırladığım kadarıyla Allahu alem diyorum çünkü tam emin değilim. Bu hadiste hatırladığım kadarıyla bazı alimler diyorlar buradaki kasıt gusül almadan, bazı alimler diyorlar abdest almadan. Suya dokunmazdı diyor ya bu genel bir ibare. Yani su hem abdest için kullanılır hem gusül için kullanılır. Allahu alem. Ama asıl olan nedir? Asıl olan cünüp olan bir insan gusül almadığı zaman ne yapmasıdır? Gusül almadığı zaman abdest almazdır Uyumak istediğinde, dışarı çıkmak istediğinde kişinin ne yapmasıdır? Abdest almasıdır. Şimdi, haftaya hepiniz şu bir konu hazırlıyorsunuz bu meseleyle ilgili. Konumuz şu, cünüp ve hayızlının mescide girme meselesi ve mescitte oturma meselesi. Bütün delilleri iki taraflı yazıyorsunuz, haftaya ders yapmıyoruz, karşılıklı bir şey yapacağız, diyalog yapacağız. Yani bir taraf, mesela kim var burada şimdi, ee, şeyleri hazırlıyorsunuz, ee, nedir ismi, delillerinizi hazırlıyorsunuz, İki, bütün delillerinizle, tek tek söylüyorum, sen, sen, sen, bir de sen, dördünü şeye hazırlıyorsunuz, ee, mescide girebilir diyenlerin delillerini toplayacaksınız, mescide girebilir diyenlerin delillerini. Siz de böyle, bunlar da işte bu taraf böyle. Ee, sen de bunlara dahil ol, bu tarafa dahil ol, sen de bu tarafa dahil ol. Siz de böyle beş kişi, siz de giremez diyenlerin delillerini toplayacaksınız, karşılıklı konuşacaksınız. Siz birinci delilinizi ortaya koyacaksınız. Sizin verebileceğiniz bir cevabınız varsa, siz vereceksiniz. Bu şekilde fıkhi bir mesele nasıl halledilir hem de ona şey yapacağız, hem de ona bakacağız. Anladınız değil mi? Siz giremez diyenlerin. Biz Girebilir, girebilir, girebilir diyenleri He girebilir diyenlerin tam bunlar girebilir diyenlerin siz giremez diyenlerin delillerini topluyorsunuz. Haftaya tahlil yapıyoruz. Reşetlerden getirmek yok. Vakıf davan yani elhamdülillah